Hoş geldin. Bugün seninle e, muhtemelen şu an bile kendi içinde deneyimlediğim bir şeyi konuşacağız. Her gün defalarca kullandığın ama üzerine belki de hiç kafa yormadığın o muazzam mekanizmayı. Aynen öyle. Kendi zihninin o kapalı kutunun arka planını. Masamızda inanılmaz yoğun akademik detaylarla dolu ama bir o kadar da ufuk açıcı bir kaynak var. Zihinsel örüntü ve keşif süreçleri adlı rapor. Evet. Bu kapsamlı incelemede amacımız beynimizin bilişsel mimarisini çözmek ve bizim için hakikati nasıl inşa ettiğine bakmak. Tamam hadi bunu biraz açalım. Bence de çünkü olay sandığımızdan çok daha karmaşık. Beynimizin o karanlık odasında ateşlenen basit mikroskobik bir nöron nasıl oluyor da uğruna kavga edeceğimiz sarsılmaz bir inanca dönüşüyor. Ya da o dünyayı değiştiren meşhur buldum anına. O büyük aydınlanmaya. Aslında bu sorunun cevabı hepimizin düştüğü çok temel bir anılgıyı kırmakla başlıyor. Bizler genellikle insan beynini pasif bir ayna gibi düşünme eğilimindeyiz. Yüksek çözünürlüklü bir kamera gibi hani. Aynen dış dünyadan gelen o kaotik veri akışını kaydeden bir makine gibi gözümle gördüm demek ki gerçek bu deriz. Oysa rapor bunun tam tersini söylüyor. Çok net ve biraz da sarsıcı bir şekilde hem de. Beyin pasif bir alıcı değildir. Aktif, hatta bazen fazlasıyla inatçı bir mimardır. İnşa ediyor yani gerçekliği. Sürekli olarak simüle eden, tahmin eden ve tamamen kendi kurallarına göre yapılandıran biyolojik bir inşaat alanı. Bu gerçekten çok iddialı bir tanım. Peki bu senin için, yani şu an bizi dinleyen kişi için neden önemli? Şöyle düşün. Hayatın her alanında karşımıza çıkıyor çünkü. Kesinlikle. İster yarınki çok kritik bir toplantıya hazırlanıyor ol, ister yepyeni karmaşık bir alanda uzmanlaşmaya çalış. İstersen de sadece duşta veya yürüyüşte aklına gelen o dahice aydınlanma anlarını daha sık yaşamak iste. Beyninin arka planda sana hissettirmeden çevirdiği oyunları, kurduğu görünmez tuzakları anlamak, bilgiyi algılayışını tamamen değiştirecek. O yüzden arkana yaslan, çünkü zihninin derinliklerine iniyoruz. İşe en temel yapı taşlarıyla başlayalım diyorum. Zihinsel örüntüler. Raporda sık sık şema kelimesi geçiyor. Her iddianın, her inancın üzerine inşa edildiği yapılar. Ama bu bana biraz hmm, soyut geliyor açıkçası. Haklısın. İlk başta soyut gibi tınlıyor. Zihnimizde gerçekten böyle kutucuklar mı var diye düşünüyor insan. Var mı peki? Dosya dolapları falan. Aslında fiziksel bir karşılığı var. Burada büyüleyici olan şey, düşünce dediğimiz o elle tutulamaz şeyin beynimizde etten kemikten bir yapısı olması. Nörobiyolojik düzeyde yani. Evet, bir şema, beyinde birbiriyle senkronize olmuş aynı anda elektrik üreten nöron gruplarının oluşturduğu bir ağdır. Donald Hebb adında... Ünlü bir nöropsikoloğun çok bilinen bir kuralı vardır. Neydi o kural? Birlikte ateşlenen nöronlar birbirine bağlanır. Dur bir saniye bunu biraz daha görselleştirebilir miyiz? Yani ben yeni bir şey öğrendiğimde beynimde fiziksel yollar mı uçuluyor? Tam olarak öyle. Bunu kışın ortasında kalın bir kar tabakasıyla kaplı geniş bir tarlada yürümeye benzetebilirsin. Hı hı. İlk yürüdüğünde çok zorlanırsın, adımların ağırdır, çok enerji harcarsın. Ama aynı yoldan 10 kere, 100 kere geçersen orada ezilmiş, dümdüz yürümesi çok kolay bir patika oluşur. Anladım. Beynimdeki nöronlar da ben bir düşünceyi tekrarladıkça aralarındaki o sinaptik bağları güçlendiriyor. Aynen öyle. Kalıcı bellek izleri oluşur. Ve işin tehlikeli kısmı şudur, o kolay patikalar oluştuktan sonra beyin artık dış dünyadan gelen yeni bir veriyi oturup sıfırdan incelemez. Çünkü kolaya kaçmak istiyor. Enerji tasarrufu yapmak için o yeni veriyi zorla o hazır patikalara yani şemalara sokmaya çalışır. Görünmez kestirme yollarımız var yani. Evet. Raporda bununla ilgili siyasi bir tartışma örneği vardı, o kısım çok çarpıcıydı bence. Ve oldukça tanıdık. Evet ve hemen altını çizeyim, burada sağ sol o parti veya bu parti gibi herhangi bir siyasi... İçerikten bahsetmiyoruz. Tamamen tarafsız bir biyolojik analiz yapıyoruz. Beynin sağcısı solcusu olmaz. Çünkü mekanizma aynı çalışır. Diyelim ki ben televizyonda bir tartışma programı izliyorum. Zihnimde siyasetle ilgili yıllar içinde oluşmuş benim desteklediğim taraf ve karşı taraf adlı iki kalın patika, iki yuva var. Konuşmacı yepyeni bir argüman sunduğunda... Ben bunu gerçekten objektif bir şekilde dinlemiyor muyum? Büyük ihtimalle hayır. Ciddi misin? Dinlediğini sanıyorsun ama beynin arka planda o veriyi alıp en uygun gördüğü o hazır yuvalardan birine hızla sıkıştırıyor. Önyargı gibi. Çünkü beynin temel motivasyonu felsefi anlamda mutlak gerçeği bulmak değildir. Nedir peki? Beynin temel motivasyonu bilişsel kolaylık sağlamaktır. Buna zihinsel atalet diyoruz. Zihinsel atalet. Tembellik gibi mi? Yeni bir şema oluşturmak, yani o karlı tarlada yepyeni bir patika açmak, beyin için inanılmaz derecede yüksek bir kalori ve glikoz harcaması demektir. Beyin, biyolojik olarak buna sonuna kadar direnir. Şeytanın avukatlığını yapayım o zaman. İyi ama beynimiz gerçekten bu kadar tembel mi? Ben yeni bir şeyler öğrenmeyi çok seven biriyim mesela, sürekli okuyorum. Bu söylediğin tecrübemle çelişmiyor mu? Tembellikten ziyade buna evrimsel bir optimizasyon diyelim. Öğrenmeyi sevebilirsin ama beynin hayatta kalmak için enerjiyi korumak zorunda. Pil tasarruf modu gibi. Kesinlikle. Eğer önüne gelen her yeni bilgiyi sıfırdan analiz etseydi... ...beynin aşırı ısınırdı ve sen günlük en basit kararlarını bile alamazdın. O yüzden çelişkili bir veri geldiğinde kolaya kaçıyor. Evet, en az direnç gösteren yolu seçer... Ya o veriyi tamamen görmezden gelir, algıda seçicilik diyoruz buna, ya da o şemaya uyacak şekilde eğip büker, çarpıtır. Aslında öyle demek istemedi diyerek veriyi kendi inancıma uyduruyorum. Birebir öyle. İşte şimdi taşlar yerine oturuyor. Jean Piaget'in raporun ikinci bölümündeki dengeleme teorisi de tam olarak bu cephede savaş veriyor sanırım. Piaget'in teorisi bu mekanizmanın en güzel açıklamalarından biridir. Zihnimiz sürekli bir denge, sarsılmaz bir homeostaza arayışında değil mi? Yeni ve gıcık bir bilgi gelip bu dengeyi bozduğunda beyin iki farklı tepki verebiliyor demiştik. Asimilasyon veya akomodasyon. Doğru. Asimilasyon yani özümseme dediğimiz şey sanırım az önce anlattığın o kolaya kaçma durumu. Aynen öyle. Asimilasyon yeni veriyi kendi yapını hiç bozmadan eski kalıba dökmektir. Bir örnekle açıklayalım mı bunu? Diyelim ki bir iş arkadaşından hiç hoşlanmıyorsun. Onun hep kaba biri olduğuna dair zihninde çok güçlü bir şema var. Sana gayet normal düz bir e-posta attığında bile sen o maili asimile edersin. Cümleleri kafamın içinde iğneleyici bir ses tonuyla okurum mesela. Evet bak yine bana üstü kapalı laf sokuyor dersin. Bu seni rahatlatır dünyayı algılayış dengeni korur. İnancımı pekiştiriyor. Ama sana asla o kişi hakkında yeni bir şey öğretmez. Sadece doğrulama yanlılığı yaratır. Kendi yankı odamızda mutlu mesut yaşıyoruz yani. Peki ya diğer seçenek? O eski kalıpların çalışmadığı durumlarda ne oluyor? Zihinsel keşif dediğimiz şey o zaman mı devreye giriyor? İşte orası... Akomodasyon yani uyumsama süreci ve tahmin edebileceğin gibi çok sancılıdır. Kış örneğindeki karlı tarlaya geri mi dönüyoruz? Evet, o rahat vatikandan çıkıp buz gibi karların içine adım attığın, eski inançlarının yıkılıp yeni anomalileri kabul ettiğin yerdir burası. Eski şemalarım artık işe yaramıyor yani. Rahatsızlığı tolere edip zihinsel yapını yıkmaya ve yepyeni bir yapı inşa etmeye cesaret edersen... İşte o zaman gerçek bir keşif gerçekleşir. Akomodasyon kulağa hem çok yorucu hem de çok gerekli geliyor. Yalnız raporda tam bu noktada Geçtal psikolojisinden bahsediyor ve benim kafamı orada biraz kıştırdı. Hangi kısımdan bahsediyorsun? Geçtal felsefesi hani parçalar yerine bütünü algılamamızla ilgiliydi ya. Sadelik yasası veya Almanca adıyla Prägnanz diye bir şeyden bahsediyor. Sadelik yasasının bu inanç inşa etme süreciyle ne ilgisi var? Aslında çok güzel bir bağlam var orada. Gestalt der ki zihin karmaşık veya eksik verilerle karşılaştığında bunları en basit, en simetrik bütünler halinde organize etmeye genetik olarak eğilimlidir. Kapanım ilkesi gibi mi? Aynen. Kapanım ilkesini düşün. Kağıda sadece belli aralıklarla kesik kesik yaylar çizdiğimi hayal et. Ortada bir daire yoktur. Sadece mürekkep çizgileri vardır. Ama benim gözüm o kağıda baktığında anında eksiksiz bir daire algılıyor. Beynin o aradaki boşlukları otomatik olarak doldurur. Hani bulutlara bakıp onları tavşana veya bir yüze benzetmemiz gibi bir şey mi bu? Harika bir örnek. dolya deriz buna. Beyin belirsizliği hiç sevmez, hemen bir anlam çıkarıp boşluğu doldurur. İşte düşünce ve inanç dünyasında da aynı şey olur. Algıda yaptığını düşüncede de mi yapıyor? Evet. Bazen dünyadaki olaylara dair elimizde sadece kesik kesik, eksik veriler vardır ama beynimiz mantıksal uzun bir analiz yapmak yerine sadelik yasasını işletir. Bilgi borçluklarını kendi tahminleriyle doldurup bütünlük hissi yaratıyor. Yani senin çok sağlam, sarsılmaz sandığın o siyasi, sosyal veya kişisel inançların... Bazen sadece beyninin yarım kalmış bir resmini hızlıca tamamlama refleksidir. Vay canına. Çok mantıklı sandığım o büyük fikirlerim aslında beynimin aceleyle oynadığı bir boşluk doldurmaca oyunu olabiliyor. Aynen öyle. O zaman asıl soruya gelelim. Eğer beynim bu kadar illüzyona yatkınsa, asimilasyon tuzağına düşmeyip de o eski kalıpları yıktığımızda ne oluyor? Yani o klişe ama muhteşem üreke anı, Nasıl gerçekleşiyor? Rapor bunu çok güzel detaylandırmış. Bir fikrin keşfe dönüşmesini dört aşamalı bir modelle anlatıyor. İlk aşama hazırlık. Ben bunu şöyle hayal ediyorum. Masaya oturuyorum, kahvemi alıyorum, kaşlarımı çatıp saatlerce probleme odaklanıyorum. Prefontal korteksin alev alev yanıyor o sırada. Aynen ama çoğu zaman hiçbir şey bulamıyorum. Neden çok uğraştıkça çözüm benden kaçıyor? Çünkü o hazırlık aşaması senin analitik Efor gerektiren yavaş düşünme sisteminin şov yaptığı yerdir. Ancak bu yoğun odaklanma işlevsel sabitlik dediğimiz çok tehlikeli bir tuzağa doğurur. İşlevsel sabitlik mi? O nedir tam olarak? Çekiçle her şeyi çivi muamelesi yapmak gibi düşün. Elimde sadece o araç var çünkü. Zihin problemi çözerken geçmişte işine yaramış eski şemalara öylesine körü körüne tutunur ki farklı bir açıyı göremez. Filitlenir kalır. Saatlerce aynı duvarı yumrukluyorum resmen. Fakat işin tuhaf ve güzel yanı şudur. Bu duvara toslama anı, o çözümsüzlüğün yarattığı ben bunu asla bulamayacağım stresi aslında bir sonraki aşama için tamamen zorunludur. Stres zorunlu mu? Beyni o tanıdık, konforlu patikalardan dışarı itmek için önce o patikaların işe yaramadığını beynine kanıtlaman gerekir. Yani pes etme noktasına gelmek aslında sürecin çok kritik bir parçası. Ve sonra yeter, ben biraz hava alacağım deyip masadan kalktığım o an geliyor. İkinci aşama. Kuluçka evresi. Ben gidip başka bir şeyle ilgilenirken arka planda cüceler benim yerime mi çalışıyor? Ne oluyor orada? Cüceler değil ama farklı nöral ağlar çalışıyor diyebiliriz. Sen masada problemi zorlarken beynindeki yürütücü kontrol ağ dediğimiz... Devrededir. ECN yani. Bu mantık yürüttüğümüz katı ağ sanırım. Evet. Ama masadan kalkıp yürüyüşe çıktığında o ECN yavaşça kapanır, patron ofisten çıkmıştır. Peki kim devralıyor sahneyi? O devreden çıkınca sahneye beynin dinlenme halindeyken çalışan varsayılan mod ağı yani diyemen çıkar. Diyemen. Senin içe bakış, hayal kurma, geçmiş anıları tarama ağındır bu. Kuluçka evresinde o baskıcı mantık filtresi kalktığı için beynin normalde birbiriyle asla yan yana gelmeyecek, çok alakasız gibi görünen kavramlar arasında köprüler kurmaya başlar. Yani o sağır edici odaklanma gürültüsü kesiliyor. Ve cılız ama yenilikçi sinyaller tınlamaya başlar arka planda. Ve o cılız sinyal yeterince güçlendiğinde üçüncü aşamaya geçiyoruz. Aydınlanma. Tam duş alırken veya yolda yürürken kafamda şimşeklerin çaktığı o an. O meşhur an. Raporda bu anın nörolojik bir haritası var. Saniye saniye anlatılmış ama ben çok teknik detaya boğulmadan sana sormak istiyorum. Ben buldum diye bağırmadan bir saniye önce kafamın içinde fiziksel olarak ne oluyor? Bir havai fişek gösterisi diyebiliriz. Orada alfa blokajı diye bir şey okudum. Beyin resmen kör mü oluyor o an? Fikir bilincine çıkmadan hemen önce beynin görsel korteksinde bir alfa dalgası artışı olur. Görsel veriyi almayı reddediyor beyin. Durun, içeride çok önemli bir şey oluyor, beni rahatsız etmeyin deme şeklidir bu. Ve asıl sihir, sen o aydınlanmayı hissetmeden sadece 300 milisaniye önce gerçekleşir. Göz kırpmasından bile kısa bir süre. İnanılmaz. Kesinlikle. O an beynin sağ yarım küresinde... Şakak lobunun hemen üzerinde 40 Hz frekansında devasa bir gama patlaması yaşanır. Neden sağ hemisfer? Sağ hemisfer metaforik, soyut düşünmenin merkezidir de ondan. Gama dalgası ise beynin uzak köşelerindeki dağılık parçaların, o kuluçka evresinde kurulan köprülerin aniden elektriksel bir koro halinde şarkı söylemeye başladığının imzasıdır. Hepsi aynı anda ateşleniyor. Gulab korteks. Eski dominant fikri kenara iter ve bu yeni parlayan fikrin bilincin yüzeyine fırlamasına izin verir. Ve sen buldum dersin. Anlatırken bile tüylerim diken diken oldu cidden. Ama bekleyelim rapor burada durmuyor. Çünkü her duşta aklıma gelen fikir dünyayı değiştirmiyor. Çoğu değiştirmez zaten. Bazen çok heyecanlanıp harika bir iş fikri buldum diyorum. İki saat sonra düşünüp bu hayatımda duyduğum en saçma şeymiş diyorum. İşte bu dördüncü aşama olan doğrulama evresi sanırım. Çok doğru. O gama patlamasının yarattığı haz duygusu muazzamdır ama o his tek başına bir gerçeklik testi değildir asla. Tekrar o yavaş analitik sisteminin masaya dönmesi gerekir. Yani patron ofise geri dönüyor. Aynen. Bu fikir fizik kurallarına uyuyor mu? Mantıklı mı? Matematiği tutuyor mu? Bu filtreleme aşaması... ...gerçek bir keşif ile anlık bir heves arasındaki farkı belirler. Hatta bazen bir sanrı arasındaki farkı bile belirler. Peki, tüm bu aşamaları geçtik diyelim. Doğrulama aşamasından da başarıyla çıktık. Güzel. Gözümle gördüğüm veya zihnimde ürettiğim o basit bir algı... ...nasıl oluyor da masaya yumruğumu vurarak savunduğum bir iddiaya dönüşüyor. Raporda felsefedeki önermesel tutumlardan falan bahsediliyor. Evet, o kısım biraz felsefi... Bunu benim anlayabileceğim basit bir dille, örneğin masadaki bir elma üzerinden nasıl açıklarız? Tabii ki. Karşında kırmızı bir elma duruyor. Senin gözünün retinasına çarpan şey sadece belli bir dalga boyundaki ışıktır. Yani ham bir kırmızılık falgısı. Evet. Ama sen çevrene dönüp sadece kırmızı demezsin. Beynin anında bir yargı üretir ve bu elma kırmızıdır gibi kesin bir iddia sunar. İçinde niyetlilik barındırır. Toulmin'in argümantasyon modeli mi bu? Tam olarak o. Toulmin der ki ortaya attığın her iddianın altında görünmez bir şema. Yani bir gerekçe yatar. Gerekçe dediğimiz o altyapı yani. Sen o kırmızılığı gördüğünde beynin daha sen fark etmeden geçmişteki elma ve kırmızı renk dosyalarını eşleştirmiş ve sana sarsılmaz gelen o yargıyı paketleyip sunmuştur. Yani beynim veriyi alıp arşivdeki şemalarla karşılaştırıp bana bir sonuç raporu veriyor. Durum bu. Eğer bu süreci büyük resme bağlarsak nörobilimci Karl Friston'ın o vurucu teorisine geliyoruz. Tahmin edici kodlama teorisi. Ben bu kısmı okuduğumda hadi canım dedim. Pek çok kişi aynı tepkiyi veriyor. Gerçekten beynim ben daha bir şey görmeden ne göreceğimi tahmin mi ediyor? Aynen öyle. Friston'ın teorisi geleneksel algı anlayışımızı tamamen yıkar. Eskiden gözümüzün kameradan farksız olduğunu, dışarıdan gelen verinin yukarıya, beyne iletildiğini sanırdık. Aşağıdan yukarıya bir akış var sanıyorduk. Friston ise der ki, beyin karanlık bir kafatasının içinde hapsolmuş bir tahmin makinasıdır. Elinde sadece... Geçmişten gelen şemalar vardır. Sadece eski kayıtlar var. Beyin o şemalara dayanarak her milisaniye şimdi şunu göreceğim, şimdi şunu duyacağım diye yukarıdan aşağıya tahminler yağdırır. Sonra duyularından gelen o ham veriyi kendi tahminiyle karşılaştırır. Karanlıkta merdiven inmek gibi bir şey mi bu? Beynin bir basamak daha var diye tahmin ediyor. Ben adım atıyorum ama basamak yokmuş, boşluğa düşüyorum. İçim bir tuhaf oluyor. Harika bir benzetme. O boşluğa düştüğün an beyninin tahminiyle dünyanın gerçekliği arasındaki uyumsuzluktur. Buna tahmin hatası denir. Hata sinyali alıyorum beynimden. Beynin tek bir amacı vardır o hatayı sıfıra indirmek. Kriz de tam burada başlar. Beklentiyle gerçek veri uyuşmazsa beyin ne yapacak? Evet ne yapacak? Düşüyorum sonuçta. Önünde iki yol var. Ya tahminim yanlıştı, burada basamak yokmuş deyip kendi iç haritasını güncelleyecek. Ki az önce konuştuğumuz o sancılı akomodasyon bu oluyor. Zihinsel keşif ve öğrenme, evet. Ya da çok daha tehlikeli, çok daha karanlık olan ikinci yola sapacak... Zihinsel ataleti korumak için mi? Aynen. Benim inancım doğru, demek ki gelen veri hatalı diyecek, o uyuşmazlığı bastıracak. Zihnindeki o inatçı, inancı korumak için kişi göz göre göre gerçekleri çarpıtabilir. Hatta bazen halüsinasyon bile görebilir. Yani beynim o kadar tembel ve kendini beğenmiş ki... Kendi teorisini değiştirmektense dünyayı yanlış okumayı tercih ediyor. Hem de hiç çekinmeden... Ve ben bunu fark etmiyorum bile. Neden fark etmiyorum peki? Neden bazen tamamen saçma bir fikri savunurken bile... ...içimde o fikrin inanılmaz derecede doğru olduğuna dair güçlü bir hisse oluyor? Çünkü seni yanıltan çok güçlü bir metabolistsel duygu var. Doğruluk hissediyoruz buna. Bir tartışmada haklı olduğunu iliklerine kadar hissedersin. Mantıklı bir açıklaman olmasa bile... Evet, bazen kelimelere dökemem ama eminimdir. Neden böyle? Bilim insanları bu hissin kaynağını araştırdıklarında şok edici bir şey buldular. Bu hissin kaynağı senin fikrinin nesnel olarak doğru olması falan değildir. Kaynak işlemsel akıcılıktır. İşlemsel akıcılık derken, beynimin o fikri ne kadar hızlı ürettiğiyle mi ilgili? Aynen öyle. Eğer beynin bir fikri o eski şemalara çok uygun olduğu için hiçbir engele takılmadan ışık hızıyla işleyebilmişse... Sistem otomatik olarak bir etiket yapıştırır. Bu çok kolay oldu. O halde bu kesinlikle doğru etiketi. Tam isabet. Yani beynin senin analitik sistemini bypass edip... ...sırf o düşünce yolculuğu pürüzsüz geçtiği için... ...o akıcılığı hakikatin ta kendisi sanmana neden olur. İnanılmaz. Gerçekten. Resmen kendi zihnimizin hız tuzağına düşüyoruz. Peki, tüm bu teorileri ve beynin manipülatif doğasını masaya yatırdık. Günün sonunda bizi dinleyen kişi... Beyninin bu muazzam ama kusurlu donanımını kendi lehine nasıl hackleyebilir? O evreka anlarını optimize etmenin yolları var elbet. Bu şemaları esnetmenin bir formülü var mı? Araştırmalar bize üç temel şart sunuyor. Birincisi bilişsel hazırlık. Boş zihinde şimşek çakmaz derler ya, bu nörolojik olarak da doğrudur. Veri lazım beyne. O köptülerin kurulabilmesi için zihinsel veri tabanında yeterince nokta olması lazım. 10.000 saat kuralını duymuşsundur. Evet, bir alanda uzmanlaşmak için gereken süre. Alanında bolca veri toplamak, derinleşmek zorundasın. Ama sadece kuru bilgi yetmez. Odaklanma ağın ECN ile hayal kurma ağın diyemen arasında hızlıca vites değiştirebilme esnekliğini de kazanmalısın. Sürekli ekrana bakıp bulmalıyım demek yerine geri adım atabilmek gerekiyor. Bu da bizi sanırım ikinci şarta ...çevresel faktörlere getiriyor. Kesinlikle. Ve modern insanın en çok çuvalladığı yer burası maalesef. Cebimizde sürekli bildirim gönderen telefonlar, ofis stresi, trafik... Bütün bunlar bizim katı odaklanma ağımızı sürekli açık tutar. Yani diyemene o yaratıcı moda bir türlü geçemiyoruz. Rachel ve Steven Kaplan'ın harika bir teorisi vardır bu konuda. Yumuşak büyülenme. Yumuşak büyülenme mi? Bir şeye çok hafif bir ilgi duymak gibi mi? Şöyle düşün, kornaların çaldığı bir caddede yürürken beynin tehlikeleri savuşturmak için sert bir dikkat harcar. Sürekli tetikteyimdir orada. Oysa doğada yürürken yaprakların hışırtısı, akan bir nehrin görüntüsü veya duşta üzerine akan suyun hissi senin dikkatinin nazikçe çeker ama beynini asla yormaz. Rahatlatıcı bir ritim gibi. İşte bu yıpratıcı uyaranlar azaldığında o bahsettiğimiz alfa blokajı çok daha rahat gerçekleşir, cılız fısıltılar bir anda duyulabilir hale gelir. Arşimed'in hamamda o, aydınlanmayı yaşaması tesadüf değildir. Duşta şarkı söylerken evrenin sırrını çözmemizin bilimsel açıklaması bu yani. Harika. Peki üçüncü ve son şart nedir? Biyolojik şart, yani uyku. Bu sadece git dinlen, zihnin açılsın gibi basit bir tavsiye değildir. Tamamen nörobiyolojik bir işlemdir. Uyurken beyin çalışmaya devam mı ediyor? Gündüz bulduğun o harika içgörülerin saman alevi gibi sönüp gitmemesi için hipokampustan alınıp, Kalıcı hafıza merkezi olan neokortekse aktarılması gerekir. Beyin onu yedekliyor bir nevi. Sen uyurken özellikle yavaş dalga uykusu ve REM evresinde beynin nöral tekrar oynatma yapar. Neural replay diyoruz buna. Videoyu başa sıptıya tekrar izlemek gibi mi? Gün içindeki o problemi alır, çözümü o yeni kurduğu bağlantılar üzerinden yüksek hızda sen farkında olmadan defalarca yeniden ateşler. O patikaları kalınlaştırır. Yani bir problemin üzerine bir uyuyayım sözü aslında veriyi kalıcı hafızaya kaydetmek için biyolojik bir komutmuş. Tam olarak öyle. Tamamdır beynime ekledim, ormanda yürüdüm, problemimin üzerine de güzelce uyudum ve sabah uyandığımda mütemmel bir fikrim var. İş burada bitiyor mu? İşte burası hikayenin koptuğu, o felsefi finale yaklaştığımız yer. Sosyal epistemoloji. Yeni bir kavram da. İş burada bitmiyor diyorsun. Hayır. Senin o duşta bulduğun muhteşem fikir, o özel aha hissi, senin kendi zihninin sınırları içinde hapsolduğu sürece, evrensel anlamda bir bilgi değildir. Nedir peki? Sadece senin öznel, kişisel bir inancındır. Yani ıssız bir adada yer çekimini bulsam bile, bu sadece benim fikrim mi oluyor? Felsefi ve sosyal açıdan evet onu dış dünyaya çıkarman gerekir. Toplumun testine sokmam lazım. Tolmen'in dediği gibi argümanlarını, gerekçelerini masaya koyarak, dili kullanarak bu içgörüyü başkalarının zihnine sunmalısın. Eğer toplum veya bilimsel disiplin bu iddiayı test edip doğrularsa o bireysel kıvılcım objektif bir bilgiye dönüşür. Sistem konsolidasyonunu tamamlıyor. Geçemezse ne oluyor? Eğer bu sosyal testi geçemezse... ...kendi kendine ürettiğin kusursuz, akıcı ama temelsiz bir sanrı olarak kalma riski taşır. Ne yolculukta ama. Kafatasımızın içindeki karanlıkta... ...mikroskopik nöronların o sessiz ateşlemelerinden yola çıktık. Zihnimizin tembelliğini, karlı tarlalarda açtığı o konforlu patikaları keşfettik. Her şeyin temeli o patikalar. Duvara toslamaların aslında bizi kuluçkaya... Oradan da o mucizevi aha anına taşıyan sıçrama tahtaları olduğunu gördük. Bayağı derinlere indik, evet. Ve en sonunda uykuda demlenen bir fikrin toplumsal tartışmalara, bilginin inşasına kadar uzanan devasa serüvenine şahit olduk. Şimdi seni kendi zihninle, o karmaşık tahmin makinasıyla baş başa bırakıyoruz. Biraz yüzleşme vakti. Kendi hayatına, özellikle tartışmalarda ölümüne savunduğun inançlarına dön bir bak. Ne kadar eski, konforlu kalıplarına sığındığın, beyninin enerjiden tasarruf etmek için seçtiği asimilasyon ürünü. Ve ne kadarı gerçek bir kişi? Ne kadarı o sancılı yıkımı göze alıp yeni ufuklara açıldığın akomodasyon mucizesi. Bugün duydukların, kendi doğrulama yanlılığına karşı kuşanabileceğin en güçlü zırhtır. Kesinlikle öyle. Ve kapatırken sana üzerine düşünmen için tek bir soru bırakmak istiyorum. Nedir o soru? Eğer beynin mutlak gerçeği bulmak için değil de sırf kalori harcamamak ve bilişsel kolaylık sağlamak adına çelişkili verileri görmezden gelmeye programlanmış bir tahmin makinesi ise o tembel makine. O çok güvendiğin, tamamen mantıksal olduğunu düşündüğün en sarsılmaz inançlarından kaç tanesi aslında sadece beyninin en az direnç gösteren o kestirme yolunu seçmesinin bir sonucu? İnsanı gerçekten uykusuz bırakacak bir soru. Bu derinlemesine incelemede bizimle olduğun, bu zorlu ama büyüleyici kavramlara bizimle birlikte kafa yorduğun için çok teşekkürler. Katıldığın için teşekkür ederiz. Zihnindeki o yeni yolların, o yeni nöral bağlantıların tadını çıkar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Doğru bildiğini hissettiğin her şeyi sorgulamaya devam et.